Minşerril ves veil knnes ellezi yüvesvi süfir su dur nesi Minel cinneti ve ne Bismillahir rahmenirrrahim İnallah heveme latehu Yusallü al nebi Yaeyelleenü sallu aleyhi ve sell mu Allah azim Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed. Sallu ala Tabibi Gülubina Muhammed. Olmen ba'i Ba'gı belagat. Ol mahzeni fazlı saadet, ol andeli bir gül zarı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahım, salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahü Akbar. Al-Rahman, al-Rahim, Malik Yümdin. İya kana bu duwa, İya kana stegin. عليهم. Râil mağdub عليهم, ve najmi iza hawa ma zalla sahibi küm ve ma gabe ve ma yantigu ani el hawa in huwa illa vahyun yuha ila akhir es sure sadaka allah lazim ve bellagane rasuluna ve rasuluhul kerim ve nahnu ale ma qale halikuna ve razikuna ve meblane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 okuduğum şu ayeti celilelerde buyuruyorlar ki Estaizü billahi bismillahirrahmanirrahim. Ven necm iza heva me zalle sahibi hukm ve meva ve ve me, me yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Sadakallahul azim. Çok aziz ve muhterem minler. Malumunuzdur ki, hatırlayacaksınız. Geçen Cuma, Miraç-ı Şerif'ten bahsetmiştim. Ve Miraç mevzuunu tamamlayamadan, hatta en böyle mühim, bizi çok yakından alakadar eden bir kısma geldiğimiz zaman da ezan okundu ve başladı. Ve ben de önümüzdeki Cuma, devam ederiz diyerek konuşmamı bırakmıştım. Bunun için bugünkü konuşmam geçen Cuma başlayıp tamamlayamadığımız mevzunun bir devamı mahiyetindedir. Geçen Cuma konuşmaya mevzu olarak seçtiğimiz Ayet-i Celile'yi o zaman şöyle bir ele alıp kısaca hatırlamakta fayda var onu hatırlayacağız. Hafızalarımız tazelenecek ki onun üzerine bugünkü konuşmayı bina etmek bize meseleyi daha etraflı, daha iyi bir şekilde kavramamıza, anlamamıza yardımcı olacaktır. Malumunuzdur ki Miraç Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatında vuku bulan en büyük mucizelerindendir. Mucize. Biliyorsunuz mucize demek mucize demek peygamberlik iddiasında bulunan zatın elinde üzerinde herkesin benzerini yapmaya muktedir olamadığı fevkaladeliğin zuhur etmesi demektir. O öyle bir zuhur ediyor ki peygamberlik iddiasında bulunan zatın elinde o bir harika ona başkalarının gücü yetmiyor İşte ona mucize deniyor mucize deniyor ve Miraç da Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek şahsında vuku bulmuş akıllara hayretle vermiş mantık durmuş İnsanların kabulü zorlaşmış. Ancak iman gözüyle bakanlar kabul edebilmiş ve onlar kazanmışlar. Cenab-ı Hak, Miraç'la alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinde şöyle buyurmuş. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Sübuhanellezi, o Hazreti Allah ki, noksan sıfatlardan münezzeh bütün kemalat ve mükemmellik kendi zatında toplanmış olan zat-ı ecelli âlâ işte böyle olan Hazreti Allah esra bi abdihi leylen geceleyin kulunu alıp götürdü nereden aldı? minel mescidil haram Mescid-i Haram'dan nereye götürdü? İlel Mescid-i Aksa Mescid-i Aksa'ya götürdü. Kudüs'e götürdü. Ellezi o Mescid-i Aksa ki bârekne havlehu onun etrafını biz mübarek kıldık. Maddeten de verimli, manen de nurlu. Pek çok mübarek hadiselerin Vuku bulmasına sahne olan bir belde etrafı Mescid-i Aksa da böyledir. Niçin peygamberi peygamberini ve kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya oradan da dilediği yerlere niçin götürdü Hazreti Allah Celle Celaluhu? Li min ayatine. O peygamberine göstermek için, neyi göstermek? Min ayatine, kendi ayetlerini, zatının sıfatının, efalinin, azamet ve kudretini gösteren ayetleri, fevkaladelikleri peygamberine göstermek için yaptı. İnnehu huvessemi'ul basir. Çünkü o Hazreti Allah Celle Celaluhu işitendir, görendir. Demek ki Peygamberimizi hulase edecek olursak Cenab-ı Hak mescidi haramdan aldı, mescidi aksa'ya götürdü. Rabbimiz mescidi aksa hakkında bize kısa bir malumat lütfetti. Mescidi aksa mübarek bir yer, onun etrafı da fevkalade bereketli ve Maddi ve manevi, mübarek hizmetlere vesile olan, vasıta olan, mahal olan yerdir buyurdu. Ondan sonra miracı neden yaptığını, neden Habibini davet ettiğini beyan etmek üzere de Rabbimiz, Peygamberimize birçok ayetlerimizi gösterelim diye yaptık buyurdu Cenab-ı Hak. Acaba gösterdi mi? Nasıl gösterdi? Ne oldu? Bu hususta geçen konuşmamda hadisi şeriflerin yardımı ve şu kitaptaki ifadelerden istifade ederek vuku bulan hadiseleri, peygamberimizin masar olduğu manevi dereceleri ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi bugünkü mevzu olarak seçtiğim Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi diye bir sure vardır. sure Necm. Yıldız demektir aslında Necm. Semadaki yıldızlara Nücum denir. Yıldızlar demektir. Arapça'da Şems, Güneş, Kamer, Ay, Nücum da yıldızlardır. Kur'an-ı Kerim'de de Necm diye bir sure vardır. Demek ki yıldızdan bahsedecek Ondan sonra bazı hususları bize açıklayacak. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Necim Suresinde de şöyle kısaca bakacak olursak ee, Peygamberimizin miracı ile alakalı hususlara temas eder. Onları izah eder. Şöyle ki Estaizu <gülüyor> billah Bismillahirrahmanirrahim Ve necmi ize heva Battığı zaman Yıldızda olan esrarıma yemin ederim ki diyor Cenab-ı Hak. Demek ki yıldızda bir esrarsı. Cenab-ı Hakk'ın orada çok büyük sırları var. Ve necmi ize heva. Battığı zaman yıldızdaki esrarıma yemin ederim ki. Bu yeminden sonra Rabbimiz ma zalle, mâ zalle buyuruyor. Sapıtmadı. Sapıtmadı. Kim? Sahibiküm. Sizin arkadaşınız yanınızda bulunan peygamber sapıtmadı. Sapıklığa düşmedi. Ve ve Azgınlaşmadı da. Sanki Cenab-ı Hak bu ayeti celileler ile <gülüyor> Mekke müşriklerinin peygamberimizin hakkında Bilhassa Miraç'la, Miraç'ın vukuundan sonra söylediklerine cevap veriyor. Onların yanlışlıklarını ortaya koyuyor. Ne demişlerdi onlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan avdet buyurduğu zaman <gülüyor> Ebu Cehil, bilhassa Ebu Cehil yine Peygamberimize dedi ki ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine bir şeyler söyleyecek misin? Var mı söyleyecek bir şeyler?'' dedi. O işin alayında, mizahındaydı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun densizliğini, onun bu vaziyetini hiç dikkate almadan hakikatim ortaya çıkması için gayet kemalı ciddiyetle buyurdu ki ''Evet var'' dedi söyleyeceğim. ''Ne var?'' dedi ben bu gece Mescid-i Haram'dan alındım, Mescid-i Aksa'ya götürüldüm. Oradan da semaya. Rabbım'ın dilediği yerleri gördüm, gösterildim ve ondan sonra da tekrar dünyaya geri getirildim deyince Efendim Ebu Cehil sevinmeye başladı. Sevinci idi tamam dedi bu iflas etti artık. Efendim bu büsbütün tamamen hiç akla mantığa uymayan şeyler söylemeye başladı. Kimse buna inanmaz ve bugüne kadar inananlar da bundan vazgeçer. Zaten Ebu Cehil'in de arzu ettiği bu. Böyle bir şey olsa da, efendim, peygamberimizin etrafındakiler dağılsa, arzu ettiği bu, bu arzusuna uygun buldu peygamberimizin bu ifadesini ve onun için de sevinmeye başladı ve ilave etti. Dedi ki ya Muhammed demek sen bu gece böyle alındın buradan götürüldün geri geldin öyle mi? Evet. Sen bunu halkın içinde söyleyebilir misin dedi. Tabi söylerim dedi Peygamberimiz. Yani benim bundan çekinecek hiçbir şeyim yok. Söylerim dedi. Onlar içinden şimdi şöyle diyorlardı. Tamam bu aklını kaybetti. Evet bu efendim yalan yanlış tutarsız konuşmaya başladı diye böyle düşünüyor ve böyle söylüyorlardı. Söylüyorlardı. Ve dediler ki sen gel bizim halkın arasında bunu bir söyleyebiliyorsan söyle. Söylerim dedi Peygamberimiz. Ebu Cehil artık sevincinden uçuyor ve herkesi çağırdı, topladı ve onların içerisinde bakın dedi ne diyor. Hadi söyleyebiliyorsan bana söylediklerini bir daha söyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olanları aynen tekrar etti. Herkes Öbürleri de seviniyor, tamam bunun davası iflas etti, bu artık aklını, hakimiyetini, her şeyini kaybetti diyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, bakınız, ehli küfürde meydana gelen bu haleti ruhiyeye ve bunun tezahürleri olan yaptıkları taşkınlıklara, aşkınlıklara cevap veriyor. Necim suresinde buyuruyor ki, Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Mezalle zalle sahibüküm Sizin o yanınızda bulunan var ya Benim peygamberim O hiçbir zaman sapıtmamıştır Buyurdu Hazreti Allah Evet Ve gave Hiçbir zaman e, Azgınlık yapıp Haddini aşıp Konuşmam Haddini aşarak konuşmuş değildir Evet Devam ediyor Rabbimiz ve me yantigu anil heva kendiliğinden de konuşmuyor buyurdu Hazreti Allah. Kendiliğinden o söyledikleri her şey kendiliğinden değil. İn huve ille vahyun yuha. Biz ona ne vahy ediyorsak onu söylüyor buyurdu. Şimdi Mekke müşriklerinin tavırlarına, peygamberimize karşı vaziyetlerine hepsine cevap veriyor Cenab-ı Hak. Benim habibimdir. Şaşmamıştır, efendim sizin aklınız ve mantığınız onun kemalatına ermiyor ama o şaşırmış veya azgınlaşmış veya kendiliğinden istediği gibi konuşan değildir. O bizim vahyettiğimizi konuşuyor. Bizim vahyettiğimizi. Biz nasıl vahyediyoruz diyor onu da gösteriyor Rabbimiz. <gülüyor> Söylediklerini ona öğretiyor. Kim öğretiyor? Şedîdül Guva Çok güçlü Kuvveti çok şiddetli olan Cebrail Aleyhisselam Öğretiyor Siz Akılsız mant vesaire siz mi diyorsunuz Zu mirre Aklı Akıl sahibi Mirre akıl değil. Akıl sahibi ce Kuvveti çok olan Cebrail Aleyhisselam öğretiyor ve o Cebrail aleyhisselam ki aklı çok mükemmel olan Cebrail burada meleklerin akıllı olduğunun da delili vardır aynı zamanda. Meleklerde akıl vardır. Meleklerde his, şe şehevi duygu yoktur. Yani şehevi duygu dediğimiz erkeklik, kadınlık gibi e, cinsiyet farkı yoktur. ve Fakat melekler Şehveti olmayan, fakat aklı çok mükemmel olan nurani varlıklardır. Onun için Cenab-ı Hak zûmire buyuruyor. Çok akıllı olan, aynı zamanda çok kuvvetli, güçlü olan Cebrail aleyhisselam ona öğretti. O bizim vahimizi o öğretti. Aynı zamanda festeva, o akıllı ve güçlü olan Cebrail doğruldu. Doğrulduğu zaman vehu ve hüve o neredeydi bil ufukul ala en yüksek ufukta peygamber peygambere doğrularak asıl hüviyetiyle Cebrail aleyhisselam peygambere asıl melek olarak gözüktü. Melek olarak ve asıl hüviyetiyle gözündü. Ufuku alayı doldurmuştu. Onun dışında peygamberimiz Cebrail aleyhisselam'ı hep kendisine uygun olan suretlerde gördü. Hayatında iki defa Cebrail Aleyhisselam'ı asıl hüviyetiyle gördü Hazreti Rasulullah. Asıl hüviyetiyle ve peygamber Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zamanda bakınız ne şaşırdı? Ne efendim? Herhangi bir yanlışlığa düştü. Mevla ona tahammül verdi. Cebrail Aleyhisselam'ı asıl hüviyetiyle gördü. Ufuku alada. Sümmedena. Bundan sonra Cebrail ona yaklaştı. Fetedella. Sarkdı. Tedelle sarkmak demektir. Onun için onun için kuyuya Kovayı saldır, bırakmayı da del diye şey yapar Araplar. Tedella derler. Kabı uzattı, sarkıttı demektir. Sümmedena fetedella. <Sessizlik> Cebrail aleyhisselam peygambere yaklaştı ve ona sarktı. Fekene gabe gavseyni ev etna. İki yayın ucunun birbirine yaklaştığı kadar hatta daha fazla Hazreti Muhammed'enil Mustafa'ya yaklaştı. Burada tabii Cenab-ı Hakk'a da nisbet edilerek bu ayeti celileler tefsir ediliyor ama benim asıl bahsetmek istediğim daha başka hususlar olduğu için ayeti celileleri sadece mevzunun ispatısa dediğinde kısaca izah edip geçeceğim. Gabe ev evetna iki yayın Efendim birbirine yaklaşan uçları hatta ondan daha fazla yaklaştı ve Peygamberine Cenab-ı Hak fe evha ila abdihi ma evha. vahyedeceklerini kulu ve Peygamberi olan Hazreti Muhammed'e Cenab-ı Hak vahyetti. Vahyedeceklerini vahyetti. Ve ona gösterdi Şimdi peygamberimiz Bu mazariyete erdikten sonra Me kezebel Fuad O peygamberin kalbi Tekzip Etmedi neyi maraa Gördüğünü kalbi Tekzip etmedi Şimdi bakın burada bir incelik var Kalp inanma mahallidir İnanma mahallidir Göz, nihayet havası hamsı dediğimiz hislerin biri olan görmedir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözüyle gördüğünü imanı ve inancı ile tekzip etmedi. Bunları bana gösteren Rabbim'dir diye inandı. İnandı. Kalbi gözünün gördüğünü ne yaptı? Tasdik etti. Basarı ile göze basar denir. Kalbin görmesine de basiret denir. Basarı ile gözüyle gördüklerini basiretiyle tasdik eyledi. Hep böyledir. İnsan bakınız gözün gördüğünü iman gözüyle baktığı zaman tasdik eder. Kulağın duyduğunu da iman gözüyle baktığı zaman yine tasdik eder. Hazreti Ebu Betrin'i Sıddık Miraç'la alakalı peygamberimizden duyduklarını bakınız kulağı ile işitti, kalbi ile baktığı için basiretiyle onu tasdik etti. Kalbinde basiret açılmadan, iman gözü olmadan gözle görülüp kulakla duyulanları kabul etme imkanı olmuyor. Çünkü basiret açık değil. Kalp gözü açık değil. Şimdiki insanların birçokları maalesef basiret körlüğüne sahiptir. Onun için de gözüyle görüp kula kulağıyla işittiği bir takım şeylere inanamıyor. Olacak şey değil diyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Cenab-ı Hak böyle bakın yol gösterip açıklıyor. Me kezebel الْفُعَادُ Mâ ra'a, gözüyle gördüğünü yani hisleriyle müşahede ettiğini imanı ile tasdik etti. Bunu beyan ettikten sonra Cenab-ı Hak, Ey ehli küfür, ehli küfür, siz benim o peygamberimle mücadele mi ediyorsunuz? Ne üzerine alama yara? onun gördükleri üzerinde yok olurdu olmazdı diye mücadele mi ediyorsunuz sizin haddiniz nedir ki siz ne biliyorsunuz dedi Cenab-ı Hak benim Habibim gördüğünü kalbiyle tasdik etti siz ona her ne kadar efendim mücadele de etseniz bir kıymeti yok. Nitekim Mekke'de biliyorsunuz hayır olmamıştır sen de, efendim yalan söylüyorsun diye peygamberimizle mücadele ettiler. Onun için Cenab-ı Hak ala ma yara. Habibimizin gördüğüyle mücadele mi ediyorsunuz? Mücadele etmeye hiç hakkınız yok. Şimdi size bak tekrar söylüyorum diyor Rabbimiz. Ve laqad ve O Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ı elbette gördü. Ne zaman? Nezleten Uhra inerken tekrar gördü. Bakınız, inerken tekrar gördü. Evvelce evvelce ufuku alada asıl hüviyetiyle görmüş idi. Görmüş idi. Sonra inerken tekrar gördü. Burada bir incelik var. Nedir o incelik? Demek ki peygamberimiz bir evvela gördü. Bir noktada ufuku ala dediğimiz yüksek bir şeyde ufukta gördü. Ondan sonra bir şeyler oldu, oldu. Bir ayrılık oldu. Sonra geri gelirken Nezleten uhra bu defa, ikinci defa inişte tekrar gördü. İnişte tekrar gördü. Nerede? ında sitretil münteha. Sitreyi müntehanın yanında. Demek bir de sitreyi münteha çıktı şimdi ortaya. Bu nedir? Bunları açıklıyor. Buralarda bakınız hazif var, hasfe, delalet eden karineler de var. Has, bir takım yerler hasfedilmiş, kaldırılmış... Cenab-ı Hak onu okuyanın idrakine, anlayışına bırakmış, hadis-i şeriflerin yardımlarıyla anlayacağız onları. Şimdi evvela bakınız, peygamberimiz yükselirken ufuku alada Cebrail'i asıl hüviyetiyle görüyor. Ondan sonra peygamberimiz ondan ayrılıyor, ayrılıyor. Demek ki Cebrail aleyhisselam oradan ileri geçmiyor. Ondan sonra peygamberimiz götürülüyor nereye götürüldüyse, götürüldüyse ayeti celilede o yok. Dönüşte oraya indiği zaman sitreyi Müntaha'nın yanında Cebrail'i bir daha görüyor asıl hüviyetiyle. Ha demek ki o zaman bir ayrılış var, bir gidiş var, tekrar dönüş var. Onu nasıl anlayacağız? Hadis-i şeriflerin yardımıyla. Şimdi muhterem müminler, sitre ağaç demektir. Münteha da nihayet ağacı demektir. Nihayet. Demek orası bir nihayet, bir hudud. Neyin hududu? Meleklerin hududu. Evet. sitre münteha, meleklerin hududu o. Orada bir ağaç hududu gösteriyor. Melekler oradan ileri gidemiyor. Nitekim hadisi şerifte de Cebrail aleyhisselamla beraber Sitre'yi müntaha'ya kadar geldik diyor Fahri Kainat. Orada Cebrail aleyhisselam dedi ki: "Ya Resulallah, benim hududum burasıdır." dedi. Sitre-i müntaha. Benim hududum burasıdır. Ben buradan ileri bir parmak geçecek olsam yanarım ya Resulallah." dedi. "Benim hududum burasıdır." O zaman Hazreti Resulullah Peki ya Cebrail demek ben yalnızım bundan sonra diye ve Cenab-ı Hak kendi bildiği bildiği ve Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlid'i yazarken kaydettiği isminden ref ref diye bahsettiği bir başka Mevla'nın bir varlığı oraya gelip oraya gelip Oradan Cebrail aleyhisselamın ben buradan ileri geçemem ya Rasulullah dediği noktadan Resulullah'ı aldı. Aldı ve ondan sonra Resulullah Mevla'nın murad ettiği yerlere refrefle götürüldü. Öyle mi? Ve oralarda peygamberimize vahy edilen edildi ve peygamberimizin masar olacağı nimetler kendisine gösterildi. Ondan sonra geri gelip sitre müntaha'ya geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı asıl hüviyetiyle bir daha gördü. Nezleten uhra budur. İkinci defa demek ki ondan ileri fahri kainat alıp götürüldü ve ondan sonra sitre müntaha'ya geldiği zaman orada Cebrail Aleyhisselam'ı ikinci defa gördü. Nezleten uhra ama inişte görüyor bu defa. Evet, hüviyetiyle bir daha gördü. <gülüyor> ''Inde sitretil müntaha'' sitre Müntaha'nın yanında zaten orada bırakmıştı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Meleklerin hududu'' ''Indeha'' ''O sitre Müntaha'nın yanı var ya'' ''Evet'' ''Cennetül meva'' cennetül meva'' da orasıdır diyor Hz. Allah. Kim bilir Cenab-ı Hakk'ın cennetül meva'dan ileride neleri var? Var ki bak habibini götürdü. Öyle mi? Daha neler? Artık orada zaman ve mekan diye bir şey yok. Orada ezel ve ebed her şey bir araya gelmiş vaziyette. Onun için bakınız, Sıtratül Müntaha'nın yanında Cennetül Meva var. Cennetül Meva Sulahan'ın Şühedanın, salihlerin, şehitlerin ruhlarının kabul edildiği cennettir. O cennet de oradadır diyor Cenab-ı Hak. Demek ki cennetin ve cehennemin şimdi var olduğuna delalet eden ayeti celile de buradadır. Halen cennet ve cehennem vardır. Nerede? Cenab-ı Hakk'ın kendilerine takdir ettiği mahalde. Öyle mi muhterem müminler? Ündeha cennetü'l mev... İleride olacak demiyor. Sitre-i müntehanın yanında şimdi cennetü'l meva vardır. Orada Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı tekrar Habibi ile buluşturdu. Ve Peygamberimiz ile tekrar orada gözüştü. Ondan sonra... iz yavşe sitrete ma yavşe... Sitreyi müntehayı Efendim sitreyi o ağacı Bürüyen bürüdü Melekler üzerine konuyor Allah'ın nuru tecelli ediyor Me <gülüyor> zâgal Peygamberin gözü kaymadı Ve <gülüyor> meTA Ne yanlış gördü Ne de ne de şaşır, Şaşkın bir vaziyette Gördüğünü anlamaz bir vaziyet olmadı Gayet güzel gördü ve ondan sonra peygamberimiz bütün bunları gördükten sonra da hani Cenab-ı Hak İsra suresinde ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye peygamberi alıp götürdük buyurmuştu ya لِنُرِيَهُ مِنْ Orada bir kısmını gösterelim diye götürdük. Burada da onu tasdik etmek üzere Cenab-ı Hak لَدَتْ رَاءَ min آيَاتِ رَبِّهِ Kubra. Hazreti Allah'ın pek büyük ayetlerinden Hazreti Muhammed görmesi icap edenleri gördü diyor Cenabı Hak. Laqara min ayati rabbihil kubra. Şeyde İsra suresinde biz mirac'ı peygamberimize bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye yaptık. Oradaki ayeti celile neydi? Estainsu billa min ayatine ayetlerimizden ona gösterelim diye yaptık buyurdu. Burada da devamını anlattı. Şunları şunları gördü dedi Cenab-ı Hak. Ondan sonra da laqatraa amin ayati rabbihil kubra. Pek çok ayetleri, büyük ayetleri gördü. Habibim, habibimiz bu ayetleri görüp tekrar yeryüzüne getirildi. İşte Mirac'ın hikmetlerinden birisi de bu ayetleri peygambere göstermek ve onunla kullarına bir takım şeyleri açıklamaktır kullarına. Nitekim, nitekim bu açıklamalardan birisi de şudur. Şu gördüğünüz kitapta Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, bakınız hadisi şeriflerin yardımıyla o gördüklerini şey yapacaktık, anlayabilecektik. Nitekim gördüklerinden birisi şudur buyuruyor. Kema ruya an muaz radıyallahu an ennahu gal. Hazreti Muaz'ın tarikiyle rivayet edildiğine göre, Hazreti Resulullah şöyle buyurdu diyor Hazreti Muaz. Raeytu Rabbî fî'l-İsrâ. İsra gecesinde Rabb'imle müşerref oldum. Rabb'ımı diyor gördüm. Hazreti Allah Rabb'ını, kendisini Habibine gösterdi. Hani meleklerin de geçemeyeceği sitreti muntaha var ya, orayı da alıp götürdükten oradan daha ileriye geçtikten sonra artık neler oldu? Rabb'im bana diyor, Rabb'ımı gördüm. Fekal Rabbim bana şöyle dedi: Ya Muhammed. Fime yahtasimul mele'ül ala? Melekler hangi mevzuda birbirleriyle müzakere edip uzun müddettir konuşuyor? Biz halledemedikleri mevzuda ne hangi hususta muhasama yapıp yani birbirleriyle hasımlaşıp konuşup müzakere ediyorlar? gultü. Ben de dedim ki diyor ente ta'lemu ey Rabbi ya Rabbi sen bilirsin yani ben biliyorum demedi Cenab-ı Hakk'a sen bilirsin Allah'ım dedi ne hususta müzakere ettiklerini ve bunu Rabbimiz merrateyni iki defa tekrar etti ben sen bilirsin Allah'ım dedim Gale peygamberimiz buyurdular ki fevaza kefehu Beyne ketefe'yi Rabb'im benim üzerime tecelli edeceği şekilde tecelli etti diyor. Yani neyi indirecekse üzerime indirdi. Öyle indirdi ki, öyle indirdi ki üzerime tecelli eden o manevi halin serinliğini göğsümde hissettim diyor serinliğini göğsümde hissettim. Nitekim bakınız fevecettü <feyz> berdehe beyneseddey İki göğsümde onun soğukluğunu serinliğini hissettim fevasale zâlikel feyzu feyz üzerime öyle tecelli edip bana adeta nüfuz etti diyor. Bana nüfuz etti. Nereye kadar o feyz nüfuz etti? ile kalbi kalbime kadar nüfuz etti fealimtü o zaman bildim mafis semai arz yerde ve gökte ne varsa her şey bana açıldı ve hepsini bilmeye başladım diyor demek ki Cenab-ı Hak vehbi dedikleri şey budur çalışarak olmuyor Hazreti Allah verdi mi veriyor Evvela peygamberimize ne buyuruyor? Melekler neyi müzakere ediyor Habibim diyor. Peygamberimizle Rabbim sen bilirsin diyor. Mevla'ya. Bunun üzerine Hazreti Allah Habibine kendi bileceği bir keyfiyette veriyor. Verişini de peygamberimiz şöyle anlatıyor. Tecelliyat oldu üzerime. O tecelliyatın serinliğini kalbimde hissettim. Feyiz kalbime geldi onun serinliğini hissedince birden bütün ilim bana açıldı diyor yerde ve gökte ne varsa hepsini ne yaptım öğrendim demek ki füyuzat-ı Muhammedi'den insanların kalbine de tecelliyat olduğu zaman onların marifeti açılır insanların feyz alamayanların bilemediklerini onlar bilir Evet, buna tari, bir tarik-ül feyiz, feyiz tarikıyla <gülüyor> marifetin, bilgilerin insana verilmesi denir. Bunu ehli bilir, bunu dışarıdan anlatmak zor iştir, öyle mi? Hele Gale yegûlü diyerek kavaidi okuyup, bunun ötesinde bir şey bilmeyen insanlar bunu anlayamazlar. Anlayamadıkları için de hatta itiraz ediler. Olmaz öyle şey derler. Ama bakın Peygamberimiz ne diyor? Üzerime öyle bir feyiz indi ki o feyiz kalbime kadar sirayet etti. Ve göğsümde onun serinliğini hissettim. Hissettiğim zaman ne oldu biliyor musunuz diyor? Ve alimtu mu'afisse sema'i ve arz yerde ve gökte olan her şeyi bildim ey fetecellali kulli şeyin her şey bana açılmaya açık açıldı ve her şey bana münkeşif oldu evet bunun üzerine Rabbim Celle Celaluhu bana şöyle buyurdu gal-i taala fime yahtasimu'l ül ala Aynı suali üçüncü defa Rabbim sordu. Melekler hangi hususta müzakere edip bilemedikleri hususu nasıl konuşuyor ve bilemedikleri nedir ya Muhammed dedi. Gülti o zaman ben de dedim ki Ya Rabbi melekler keffarat münciyat derecat mühlikat. Bu dört Kelime üzerinde müzakere ediyorlar ve bunu bilemiyorlar. Nasıldır, na, bunlardan maksat nedir, nasıl bileceğiz diye müzakere edip duruyorlar diyor. Bir başka yerdeki kayıtta şunu görmüştüm. Melekler 4000 bin yıl bu dört kelime üzerinde duruyor. 4000 bin yıl. Keffarat nedir? Münciyat nedir? Efendim deracat nedir, mühlikat nedir, bunlar ne demektir, bunların manası nedir diyorlar ve bir türlü anlayamıyorlar. Anlayamayınca Peygamberimizi Cenab-ı Hak semaya, miraca götürüyor, Peygamberimize vuku bulan tecelliyat ile Rabbimiz bu kelimeleri manalarıyla beraber Peygamberimize öğretiyor, Ondan sonra soruyor, melekler neyi müzakere ediyor? Peygamberimiz buyurur ki, kefaret, münciyat, derecat, mühlikat bunları müzakere ediyor, bir türlü anlayamıyorlar Allah'ım diyor. O zaman Cenab-ı Hak meleklerine dönerek buyuruyor ki, ey meleklerim, müşkilatınızı halledecek olan Habibim gelmiştir sorun, bütün meselenizi Habibim halledecek buyuruyor. Evet. Ve peygamberimize melekleri göster, Me, peygamberimizi meleklere gösteriyor. Bakın meleklerden sorun. Şimdi şey, meleklere sorun. O size cevap verecek ve sizin ne istediğinizi şey yapacaktır. Efendim cevaplandıracaktır buyurur. Bunun üzerine bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklere hem de ne olarak gösteriliyor bakınız? ''Ya Melaiketi'' diyor Rabbimiz. ''Ya Melaiketi'' ''Ve cettüm hallalel müşkilat'' ''Müşkilatı halleden, sizin müşkilatınızı bilemediklerinizi bilen Habibim geldi.'' ''Fes'elu eşkâleküm'' ''Bütün müşkilatınızı Habibimden sorun'' buyuruyor. Fecale İsrafil bunun üzerine İsrafil Aleyhisselam söz alıyor ve şöyle diyor. Mel kefara. Bu kefarat denilen kelimenin ifade ettiği mana nedir ve bu nasıl elde edilir ya Muhammed diyor. Peygamberimiz buyuruyor ki kefarat demek kulların Cenab-ı Hakk'a karşı işledikleri suçların, hataların ...affettirilmesi keyfiyetidir, diyor. Kullar, Cenab-ı Hakk'a karşı hata işledikleri zaman... ...bu hataları affettirme keyfiyetine, şekline kefarat denir, diyor. Peki bu nasıl elde edilir ya Muhammed, diyor. O zaman Peygamberimiz bir... ...İsbâgul vudû fil mekârih, diyor. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun... Hava ne kadar soğuk olursa olsun, abdesti güzel almak kulların hatalarına kefaret olur diyor. Peygamberim, bizim hatalarımız var mıdır muhterem müminler? vardır öyle değil mi? Bu hatalarımızın affedilmesini istiyor muyuz? Öyleyse Miraç'ta en Miraç'tan alacağımız en mühim ders budur. Hatalarımızın kefareti ve affedilmesi abdesti güzel almamıza bağlıdır. Abdesti güzel almak. İki iki ve meşril akdam mı ile cemaa. İkinci olarak da hataların affına en büyük sebep olan kefarate kefarate kefaret olan husus cemaate yürümektir. Adım atmaktır buyuruyor. Ne kadar çok adım atarlarsa günahları o kadar affedilecek ve günahlarına kefaret olacaklar buyuruyor. 3 ventizaru salati ba'de salah Bir namazı kıldıktan sonra diğer namazda vakti de gelse de onu da kılsak diye namazı unutmayıp tekrar gelecek namaza kendini ruhen hazır bulundurmak günahlara kefarettir diyor peygamberimiz şimdi böyle deyince bunun üzerine Cenab-ı Hak sadak ya Muhammed doğru söyledin diyor melekler soruyor Hz. Muhammedenil Mustafa peygamberimiz cevap veriyor. Adeta bize ışık tutuyor oradan. Bize yol gösteriyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu da tasdik ediyor. Habibim doğru söyledi buyuruyor. <gülüyor> Habibim doğru söyledi. Bundan sonra Sümme Gâle Mikail Mikail Aleyhisselam söz alıyor ve şöyle buyuruyor. Med Tamam, günahlar artık affedildikten sonra insanın derecesinin yükselmesi lazım. Dereceyi yükselten nedir ya Muhammed diyor. Öyle mi? Derecat denilen şey nedir? Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanların derecesini yükselten it'a mut ta'am, cömert olmasıdır buyuruyor. Ta'am yani it'am yedirmek demektir, it'amut ta'am ta'am yedirmek, insanlara ikramda bulunmak bu dereceyi yükseltir buyuruyor Hazreti İbrahim'i halilullah yapan vasıflardan birisi budur sen nasıl halil oldun diyorlar, Hazreti İbrahim'in verdiği cevap şudur akşam ve sabah yemeklerimi misafirsiz yemedim diyor öyle mi? Böylece it'a muttaam, çok ikram, mükrim derler, ikramı çok olan. İki ve ifşa üsselam, tatlı dilli, insanlara selam vermeyi seven ve insanlara hal, hatır sorup gönülleri kazanmak dereceyi yükseltir buyuruyor. Kim bilir gönlünü kazandığınız, selam verip halini, hatırını sorduğunuz adam kimdir? Nedir? Cenab-ı Hakk'ın gizli ne dostları vardır? Öyle mi muhterem müminler? Belki böyle bir Allah dostunun kalbini hoş eder, ona selam vermiş oluruz ki bakarsın Hazreti Allah ondan razı olur. Razi olur. Üçüncü olarak da zaten hepsinde üçer şey zikretmiş Peygamberimiz. İnsanın derecesini yükselten üçüncü husus da vessalatu billeyli ve nasu niyab. İnsanlar uyurken geceleyin kalkıp namaz kılabilmek diyor. Teheccüd'e kalkabilmek öyle mi? İnsanlar uyurken teheccüd'e kalkıp kılabilmek insanın manevi derecesini yükseltir. Teheccüd salihlerin yaptığı işlerdendir. Gece teheccüde devam eden insanın gündüz simasında o ibadetin alameti görülür. Sima nurlanır Allah'a çok şükür. Evet ve Cenab-ı Hakk'ın simahüm fi vücûhihim min eseri sücud sırrı böyle tecelli eder. Secdenin eseri simalarında bellidir buyurur Cenab-ı Hak. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam söz alır ve şöyle der, Mel-münciyat, münciyat nedir ya Resulallah? Yani korktuklarımızdan kurtulmak, neyden korkuyoruz? Ahirette cehennemden korkuyoruz, öyle değil mi? su akibetten korkuyoruz, imansız bu alemden gitmekten korkuyoruz, Allah muhafaza. Kabir azabından korkuyor muyuz? Korkuyoruz. Mahşerin dehşetinden korkuyor muyuz? Korkuyoruz. İşte Cebrail aleyhisselam diyor ki Melmünciyar Bu korkulan şeylerden emin olmak neyle mümkün ya Resulallah diyor. Bunu bilemedik diyor. Bunun üzerine Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurdu ki Haşyetullahi fis Sirri vel alaniye Gizli ve aşikar Nerede olursan ol, allah Zülcelal'ın korkusu kalbe yerleşti mi? Bu korktuklarınızdan emin olacaksınız diyor. Evet, Allah korkusu kalpte var mı? Her hikmetin başı odur diyor. İki diyor, ve sıdkı fil fakr vel gına İster fakir ol, ister zengin. ''Doğruluktan ayrılmıyor musun?'' ''İşte her türlü korkudan emin olmak bununla mümkündür.'' diyor. Bununla mümkündür. ''Vel adlu fil gadabı ver rıza.'' ''İster öfkeli ol, istersen sürurlu ol.'' ''Adaletten ayrılmamak var ya, insanı her türlü korkluğundan emin kılacak olan vasıf bu haldir.'' diyor. Demek ki şu üçü unutmayalım. Gizli ve aşikar Hazreti Allah'tan korkmak. Fakir ve zengin iken ölçüyü kaybetmeyip sadakatten ayrılmamak. Efendim öfkeli veya sürurlu yani ister gazaplı ol istersen sürurlu. Adaletten ayrılmamak insanı korktuğundan emin eder. Bundan sonra Azrail aleyhisselam söz aldı ve hepimiz için hepimiz için tehlike olan bir şeye dikkat çekti ve şöyle dedi Mel mühlikat mühlikat nedir insanı zarara sokan insanı helak eden helak eden durum nedir onları da öğrenelim ya Resulullah deyince peygamberimiz şöyle buyurdu Fekale aleyhisselam peygamberimiz buyurdular ki şu on Mütaun, aşırı cimrilik insanı helak eder buyurdu peygamberimiz. Yani Allah'ın yolunda harcanması icap ederken harcamamak insanı helak eder. Adamın parası var, imkanları var. Cenab-ı Hak zekatı emretmiş, yüzde iki buçuğunu verin buyurmuş, adam veremiyor. Öyle mi? Bu insanı helak eder diyor Fahri Kâina. Ne dersiniz? Bedava camide namaz kılmak, metcanen suyla abdest almak bu mümkündür. Ama Hazreti Allah'ın yolunda harcanması icap edince edememek o kimsenin helakına sebeptir. Allah muhafaza buyursun. Ve Peygamberimiz devam etti. ve heven müttebaun. İnsan ilahi prensipleri ayeti ve hadisi şerifleri bırakır da, kendi hevayü, hevesine tabi olur. Nefsi ve onun yardımcısı şeytan ne isterse onu yapmaya alıştı mı? Bu da insanı helak eder buyurdu. Üçüncü olarak ve icabul mer'i bi reyihi. İnsanın kendi reyini beğenmesi. Bu hususta bilhassa bizim gibi hocaların çok dikkat etmesi lazım. Hani derler ya e, ayeti de böyle hadisi şerifte şöyle ama bana göre, bana göre şöyle olması lazım diyen var mı yok mu? Efendim? Ha ayeti celil'e de böyle diyor. Hadisi şerifte şöyle diyor ama e bana göre sen kimsin? Sen kimsin? Ben koskoca profesörüm can. Doçentim ya. Efendim. Hazreti Allah'ın yanında ne kıymeti var o titri? Ne değer ifade eder onlar? Hiçbir değer ifade etmez. Onlar senin gibi insanların verdiği birer unvandan ibarettir. Hazreti Allah'ın dinde, Hazreti Muhammed el Mustafa peygamberliği ile değil, kulluğu ile övülmeyi istedi Hazreti Allah'ın yanında. Öyle değil mi? Sen titrini ortaya sürüyorsun. Bırak şu titri. Kendi reyyini beğenmeyi bırak ayet-i celile ve hadis-i şerife tabi olabilirsen helaktan kurtuldun. Yoksa ve icabul mer bireihi insan ayet-i celile hadis-i şerifi bırakıp da kendi re'ine uydu mu Allah muhafaza buyursun. Kendi de helak uydurduk uydurdukları da helake uğrar Allah muhafaza. Yarın ahirette o profesördü biz onun için ona uyduk demek hiç kimseyi kurtarmaz. Öyle mi muhterem müminler? Öyleyse bir takım yolunu vesairesini sapıtmış olanları bırakıp sapıtmadığı, azmadığı bizzat Hazreti Allah tarafından bildirilen Hazreti Muhammed'e uyalım muhterem ünlüler. Ya Rabbi bize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle Rıza-i Şerif'ine muvafık şekilde amel etmeyi nasip müyessereyim. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Şaban-ı Şerif ayında... Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa'ya biraz daha yaklaşan, onu biraz daha iyi anlayıp bol bol salevat-ı şerife okuyan kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbel Alem. Lillahil Fatiha.